مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا ما ادري الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم فَصَانَ جُومِلَ حَجَّتْ قَيْمُ لَا مُتَفَدَّعُ دَفَاعَ تَنْكُ شُهْوِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Şimdi e, evet, sohbet sorbe vakasını anlattık, öyle mi? Evet, evet. Harra vakasından sonra Medine'ye mene Harabo. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haberlerden bu vakta da le tutrakennel ma Hatta el kul kelb febghi ala ba'd siwari'l mec. Hadi Şerif'te Medine en güzel zamanında terk edilecek. Öyle bir gün gelecek, en güzel hurmalar olmuş, mevsim efendim. Bolluk bereket var, sahabeler var, alimler var. Öyle bir zamanda Medine terk edilecek, o kadar boş kalacak hatta kurt veya köpek gelecek, Resulullah'ın mescidinin direklerinin dibine işecek. Bunu Rasulullah haber verdiği aynı oldu. İşte hare vakasında kurtaran zor kaçtı. Bunu anlattık. Şimdi bir daha tavsiye girmiyoruz. E, neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Uhud'a çıkmıştı. Medine'ye hakim biliyorsunuz Uhud tepesinden bakarken Medine'ye Eminevere'ye bakaraktan efendim <gülüyor> bu mübarek şehir en verimli en güzel zamanında ehli tarafından terk edilecek buyurdu. Yine bu her vakasıdan işaret olabilir. Efendim tabi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 Başladılar. Fakat bir defa daha e, ahir zamanda terk edilecek. Yani hadis-i şeriflere bakarsak rivayetleri toplarsak e, terk müteaddit defalar vuku bulacak Medine'nin terki Hadis-i şerifte İbn-i vardır. Tarif-ı Ehl-i Medine 400 eseri vardır. O eserde bir hadis-i şerifte Medine ehli bir defa çıkacak sonraki işte harve vakasında çıktılar sonra geri döndüler şimdi nasıl Medine? Ne kadar şen değil mi şimdi? Ne oteller, ne güzellikler değil mi? ثُمَّ لَا يَعْرُدُونَ sonra bir daha çıkacaklar Medine'den, ahir zamanda ثُمَّ لَا يَعْرُدُونَ اَيْلَيْهَا sonra bir daha dönemeyecekler İşte bu daha olmuş değildir Hazreti Ömer'den yine Elvati Nabi eee yahruju ahli medine minha medine ahli medine telgincik sonra yahudun medine efendim ehli tekrar döndükten sonra yeniden mamur olacak ve bu insan dolacak ve binalar çoğalacak şimdi oldu mu? Ha şimdi gram eskileri yıkılıp otel otel otel otel hacılara e şimdi mamur zamanıdır. Efendim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 ve uzaktan bakıldığında tabi beyazdır dışı beyazdır cephe olarak çok uzaktan baktın uhuttan falan kasre ı Ebyad Deccal geldiği zaman Mekke Medine'ye yakına gelecek Mekke Medine'ye giremeyecek tabi efendim Medine'ye yakın bir yer hadis-i şerifte vardır oraya gelecek şimdi kralı sanayi oradadır Medine'ye yakındır o orada e, o dağdan Medine'ye bakacak yeme ne eder kasr bu beyaz köç kimi soracak bak Resulullah Efendimiz ta Deccal zamanında Ravza'nın bu şekilde bina edildiğini ve uzaktan bakıldığında hakikaten büyük bir köşk saray gibi görüküyor şu anda da, beyaz. Bu beyaz köşk kimin soracak? Belki yani Medine'nin her tarafında melekler onu karşılayarak, efendim Medine'nin e, korumasında olan melekler onu içeri sokmayacaklar. Şimdi bu Medne-i Binevere'den e, birinci çıkış oldu. Sonra bir rivayette yine ikinci çıkış da var. Süfyanî zamanında. Bu sohbetleri takip ederseniz efendim Süfyanî çıktığı zaman yine azir zamanın fitnelerindendir Allah muhafaza etsin. Süfyanî zamanında yine Medne ehliyle savaşlanacak. Ahir zamanda efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Hureyre hadisinde sordular. Ya Resulallah neden çıkacak bu Medineliler Medine'yi terk edecek? Yükhric yoluna şu kötü yöneticiler onları çıkmaya zorlayacak buyurdu. İşte Harre vakasında Yezid'in gönderdiği Müslim adındaki zındık efendim yaptığı şeyleri dinlediniz. Nasıl ki Medine ehli efendim, çıkmak zorunda kaldı. Şu bir daha tek olacak. Ancak bir daha var ki elbenniv eee ahir zamandaki tek cihat için Medine'den çıkacaklar. O da Mescidi Aksa'da o vakit Hazreti Mehdi imam olacak. Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olacak. İsa aleyhisselam da Şam Şerif'te beyaz minareye oraya gelecek. Medine ehli de oraya cihaz çıkacaklar. Tabi dünyanın artık son dönemleri ama tabi İsa Aleyhisselam tekrar Medine-i Münevvrei'ye gelecek zaten. İsa Aleyhisselam Medine'de gömülecek. Bunları ileriki derslerimizde epey şerh edeceğiz. Geniş geniş size anlatacağız rivayetleri takip ederseniz. Ve lakin hadis-i şerifte Ebu Davut'ta gördük onu. Efendim ''Imâretu beytil makdis harab-ı yesribe'' وَهَرَابُ يَتْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ diye bir hadis-i şerif vardır. hadis-i şerifte buyuruyor ki, Kudüs'ün yani Mescid-i Eksa'nın şu anda Yahudilerin elinde inim inim harap haldeki Kudüs-i Mescid-i Eksa mamur olacak. Bu Mescid-i Eksa'nın mamur olması demek, Medine'nin karab olmasıdır diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'nin harap olması, büyük bir harbin çıkması diye devam ediyor hadis-i şerif. Yani, o zamanki Medine elinin çıkışı ne sebeple olacak efendim? E, Kudüs'e e, Hazreti Mehdiye Hazreti İsa'ya kavuşmak ve efendim en büyük cihada katılmak niyetiyle olacak o adın zamandaki efendim kurt ve çıkış. Allahü Teala Hazretleri bizlere Uzun ömür verir de o günleri görürsek Tabii o günlerin de ne kadar uzak olduğu belli değil. O günlerde yaklaşabilir. Şimdi büyük ortalığı projesi, bilmem ne projesi. Hep bu bakıyorum faaliyetler neye hizmet ediyor? Bu kıyamet alametlerinin yaklaşmasına hizmet ediyor. Ortalık ateş oldu. Daha da ne olacağı belli değil, şu anda büyük bir tedirginlik yaşanıyor. Efendim, dolayısıyla e, önümüzdeki günler ne gösterir? Geceler gebedir, neler doğurur, Allah bilir. اَلَّيَا لِي حَبَّا لَا يَلِينَ كُلْ لَغَرِيبَةٍ demiş. tabi bizim imanımız ayet ve hadislere tamdır. Allah ve Resulünün buyurduğu aynen olacaktır. Yaşarsak görüp İnşallah hak tarafında efendim çarpışanlardan oluruz. Cihad edenlerden oluruz. Çalışanlardan oluruz. Hazreti Mehdi'ye asker oluruz. İsa aleyhisselam asker oluruz. Ama yaşamazsak da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 Değil veya bir füze atsınlar diye demek değil şehit olmak nasullah sana canımı burada ekliyorum şöyle devam ettiğim ümmetimin şehitlerinin ekserisi serisi ben yermut ala fi rachis ölenlerdir Yatağında ölenlerden çok şehit vardır Men e, selallah se şehadete bir sütun belledi Allah menazil esiyor devam ederim ma ke ala fi rachis Müslüman toplumudır her kim Allah'tan sadakatla şehitlik isterse, yatağında da ölse Allah onu şehit makamına çıkaracak. Resulullah söz Yatağında da ölse ama şey iyi doğru istaha. Kabul olur diye amin demekten korkma yani. Tamam ya kabul olur da biri beni vurursa demek çünkü ecelinden evvel ölmek yok. Zaten öleceksin, boşuna ölmek demek deme istiyoruz. Başka bir manası yok yani, yanlış anlamana gerek yok. evhamlaşma yani. Dua kabul oldu, ben bu gece gidiyorum falan bir hüznü yok. Vakti geldi gibi gideceksin zaten? Sen şehit olarak gitmeye bak, bu kadar. Evet. Allah Teala bizlere nasip eylesin. Bizle ancak şehitlik baklar zaten. Şehitlikten aşağı bizim günahlar taklanmaz. Günahımız çok. Şehitin damla kanıyla anasından doğmuş gibi terdemiz olur. Onun için efendim, bu dinin hizmetinde yaşayalım, ölelim inşallah.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 oğlu yeniden Muaviye o da radıyallahu anh iyi bir zat idi. efendim Yezid'in haricinde orası bitince e, ne yaptılar efendim Mervan'a e, biat ettiler çünkü ikinci Muaviye yani Aslı Muaviye'nin torunu olan Muaviye halifeliği terk edince bu babası yap Yezid'in yaptıklarından Allah'a sığınınca değil mi dinlemiştiniz onu neticede o kolun hükmü bitmiş oldu. E, Tabi bu tefer e, Abdullah-ı Zübey'in Mekke'de, Hicaz'da e, efendim, Mısır'da, Irak'ta birkaç yerde çok kuvvetleşmişti. Abdullah-ı Zübey'in repniyat edildi. Dokuz sene kadar Hicaz'ın ve civarının hakimiyeti teyli değildi. Abdullah-ı Zübey'in sahabeydi. Sahabe oğlu sahabeydi. Annesi Esma bin Temmübek bin Sıddık e, Esma valide kimdi? Ebu Bedül Sıddık'ın Kızı, Ebubek Sıltı'nın kızı hani Sevil Bağarası'nda hicrette gizlenirlerken efendim yemek götüren getiren Esma Valide çok kıymetli bir annemiz yani Ayşe anamızın nesi? Kız kardeşi, Esma Validemiz onun oğludur Abdullah Güzü Bey, büyük zattır o efendim Mekke'ye 9 sene e, hükmü yönetti bu arada tabi e, Mervani koluna Emevilerin e, Şam'da e, hilafet intikal etti. Derken efendim Abdülmelik döneminde e, efendim Hacca'cı zalim diye meşhur olan efendim Sakifli Sakif Taif yaşayan kabiledir. Bunlar zaten Ümeyyeoğulları ile Taciahiyet devrinden antlaşmalılardı. Araları iyiydi. Tabii ki Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra Abdullah Füzeyir Mekke'de tamamen güçlenince ve Harre vakasından sonra geçen anlattık ya Medine'ye yapılan Harre hücumundan sonra artık oğullarını nerede görseler efendim bu Mekke ve din ehli başladılar, Hicaz topraklarında duracak halleri kalmayınca bizi de alın götürün buradan dediler, hepsi Şam'a göçtüler demiştim size. Bu göç sırasında tabi bunun babasıyla, Haccacın babasıyla bu kendisi de Şam'a geçti. Yani Kur'an eline çok hizmet etmiş, Kur'an'ın harekelenmesinden, noktalanmasından, <gülüyor> kelimelerin imlasından bütün bunları Kur'a'ya o yaptırmış. E, para basından o zamana kadar Bizans paraları geçerliyken efendim İslam'ın ilk parasını hacak basmış. Arapların ilk parasını Allah adıyla efendim o basmış. Abdullah bin Zübeyr'in e, halifelikten alınması yani emevilere biatı sağlanmalıydı. Abdullah bin de buna tabir arz olmayınca <Gülüyor> evvela gitti Şebide yani Taif'e gitti. Zaten Taif'ten doğmuştu ya oradan ayrılmıştı. Taif'te orduga kurdu. 2000 askerle orada bir 5-6 ay efendim ta Arafat'a kadar geldi Taif tarafında. Arafat'a kadar gelerekler o bölgelerde Taif çünkü Mekke'nin nesidir. Bütün sebzecinin, meyvasının yetiştiği yer Mekke'nin neresidir? Taif'tir. 90 kilometredir Mekke. E, ve Taif bütün bostandır. Üzümlükler, bahçelikler, bostanlıklar ben de gitmişim oraya. Dolayısıyla Mekke'nin bütün geçimi oradan gidiyor. Hadi şimdi dünyanın her tarafından geliyor da o zaman sadece oradan gelir. Şimdi daha uzaktan nerede gelecek? Şey Yolda yetişebilir mi? O zamanki imkanlarla. E, Taif'ten efendim gelen gıda e, ulaşımını kesince Haccac, Mekke'nin e, Abdullah Yüzübeyr'in adamları da askerleri de Mekke'deki bulunanlar aç kaldı. Zor oyunu bozar.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 O arada Abdullah Üzübeyir'in bir çıkış yapmak istedi. Işte. Onlar 5 bin asker daha bekliyorlardı Şam'dan gelen, 2000 bin 5000 bin oldular derken Kabe'ye iyice yanaştılar, muhasar altına aldılar ve Kabe'nin içine sığındığı Abdullah Üzübeyir ve adamlarına karşı mancınıklar kurup o etraftaki dağlar var işte Eccad Kalesi vardı hani yıkıldı otel yapılıyor. O Eccad Kalesi'nin orası, Safa, Ebu Kubeyş, şimdiki kralın sarayının arkası dağıdır, Ebu Kubeyş dağıdır, hep koronanın üzerine imar ettiler. Oralardan çok yüksekten bakıyor Kabe'ye. E, bu Hubeys en yakındır ve en yüksektir. Oralardan mancılık kurdular biliyorsunuz mancılıkla. Ateşleri efendim. Ee, Kabe'de bulunan işte Abdullah Yüze Bey adamlar üzerine saldılar. Böyle saldırılar arttı. O arada Abdullah Yüze Bey huruç yapmak istedi. Yani çıkıp saldırmak isterken Abdullah Yüze Bey şehit edildi. Sonra onu idam etti, astı. efendim. Kabe'yi efendim. Yıktı, yeniden yaptı. İşte, yapmadığı hiç kalmadı yani. Çünkü Abdullah bizim evet şöyle yapmıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağı namaz buyurdu ki, hadisü ahmin bil İslam, la hadamül kabe. Millet yeni Müslüman olmasaydı buyurdu. Kabe yıkardım. İbrahim Aleyhisselam'ın ilk attığı temellere göre yeniden yapardım. Yani biraz daha fazla büyüktür Kabe'nin şeyi. O yuvarlak yer var ya arkasındaki hatır denen yer. Orası Kabe'ye dahildir aslında. İbrahim Aleyhisselam'ın temelinde orada içindeydi. Yani daha enliydi. Fakat e, e, tabi Kureyş kabilesi Kabe tabi çok tufanlar geçirdi. Yani bunlar geçirdi. Kureyş kabilesi yeniden yapayım derken Efendim paraları yetmedi yani. O zamanki imkanları yetmeyince biraz dışarıda bıraktılar yani. Biraz önden öldüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki yani bu millet yeni Müslüman olduğu için fitne çıkar korkuyorum. Yoksa İslam yerleşseydi yani epey bir zaman geçseydi ben Kabe'yi yıkardım. Efendim babamın temellerini üzerine daha genişletirdim biraz arkaya doğru buyurmuştu. Tabi Abdullah Güzübeyir'de bu hadise dayanarak Kabe'yi e, hatını da katarak efendim ya Resulullah Efendimiz'in bir temennisiyle o yapardım diye. Ya, o şeyi yapmıştı. Daha bir genç yapmıştı. İşte hacca gelecek ibrizü Bey'in binası olmasın diye Kabe'yi kırık şimdiki eee şekline tekrar getirdi. Şu andaki şekle tekrar getirdi. E, tabi bunda da bir metvallerden o kızım dışarıda kalınca biz Kâbe'nin içine giremiyoruz ama oraya giren Kâbe'nin içine girmiş oluyor. Aynen. Hani bir adam yemin ediyor. Vallahi Kâbe'nin içine gireceğim oraya girse yeminli yerinde olur. Bir de çekip karın boş olsun Kâbe'nin içine girmezse oraya girsek karıyı kurtarır yani. Ha. Çünkü Kâbe'nin içine seni sokmazlar yani. Kolay kolay. Bize bir kere tasvip oldu ama daha bu kadar senede. E, demek ki yani bütün müminlere rahmet oldu ondan beri. Yani, her ne var? Bir hikmet var tabii. Ayrıda. Neticede Haccak eski savurdu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 E efendim, sırf yakalayıp işkenceyle öldürmüştür, efendim böyle de bir adam gömülmemiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında haber vermiştir. Tirmizi hadisinde, فِي فَقِيفٍ ve وَمُمِيرٌ Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor.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 Muhtar bin Ubeyk, Ebi Ubeyk Es-Sekadi. O da Şakıf kabilesinden Muhtar isminde birisi çıktı. İşte onu da anlatacağız. Geçen bir konusu geçti değil mi? Hz. Hüseyin'i şehit edenlerin e, efendim, in intikamı almak Nazif Hüseyin'in onları bütün buldu, yakaladı dedim ya. Yine aşure günü, İbn-i efendim öldüttürdü yine. Bütün Nazif Hüseyin'in kanına girenlerin tümünü dünyada toplattı, helak etti. Böyle bir adam sonra da bana vahiy geliyordu demeye başladı, attattı. Ekten dinlen çıktık, yavur oldu. Çok çok da büyük bir evendim, etki alanı vardı. Onun hakkındaki konu önümüzdeki derslerde sahte peygamberler bölümü gelecek. Sahte peygamberlerde kimler çıktı, neler çıktı, çıkacak, onları konuşacağız. Muhtarın konusu. E, Hadis-i şerifte Rasulullah dedi, sefifte bir mi bir, bir çıkacak müfsit, o evendim muhtardı bir de e, şey Kezzap çıkacak, Kezzap yalancı sahte kah, sahte peygamber, muhtardır. Bir mübilleh çıkacak yani kimdir efendim? E, Helak edici birisi çıkacak. O da kimdir? Kim çıktı? Abdullah buyurduğu yere Haccat çıktı. Haccat ne kabileci? Ne sekifli? Sekifli. Osmanlı sekiften olacak ikisi de. Şimdi ne zaman ki Abdullah Zübeyri Şehit etti, e, annesi Esma validemiz o zaman belki 90 yaşlarına var Ebu Beksuttu'nun kızı. O geldi Haccac'ın karşısına çıktı, oğlu asılı. Oğluna bak, bakıyor daracında. ağacında. Abla Zübey radıyallahu anh'a baktı, çok üzüldü. Ve oradan Haccac'ı buldu geldi. Dedi Resulullah buyurmuştu, Fizze fi'i bin kella bülbül mübiru. Sahtekar çıktı muhtar dedi. Mübir de senmişsin meğer Haccac dedi yüzüne. Tabi tamamıca bu yaşta şey kadınlar tabi tarz etmedi, bir şey yapmadı. Ama şeyinde, Esma Vali'nin yüzünde yiğit diye bak ha. Haccaç gibi pireye yorgan yakana efendim Resulullah'ın buyurdu, mübir sen çıktın dedi. Ve kirmizide de bunu kaydı geçiyor, aynı böyle. Yani hadiste e, isim vermiyor ama kirmizide diyor, işte Kezzap muhtardır, mübir de haccastır. Aynen çıktı. Efendim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 Tutunamadı. İki ay kadar bir ağrı sancı midesinden duramadı. Kendi ölümünü istemeye başladı artık. Allah belasını verdi. Said Hücübeyr'den sonra Efendim Az yaşam. Vefatından sonra birisi mana aleminde bunu gördü. Dedi ki durumu nedir? Dedi ne olacak ya? kendimi? Demin değildi ama yani, Şimdi burada şu mesele var yalnız. Allah-u Teala dedi, her öldüğüm insana karşı bir kere ölüm acısı yaşattı bana dedi. Her öldürdüğümde bir ölüm acısı. Ölüm acısı çok acayip bir şey, adam bir kere yaşıyor herkes yahu. Efendim, her öldürdüğüme bir, 120 bin sırf dışında. Bu ne kadar adam öldürmüş, ama bu arada şimdi hep öldürdüğü de müslüman değil, bu 120 bin müslümandan. Fakat da harplerde öldürdüğü gavurdan tabii. Yani kılıcı iki taraflı kesiyor yani. Kılıcı iki tarafı kesiyor. Ne acayip adam ya. Bir acayip adam. Böyle bir şey yok ya. Şimdi ulema adam birine soruyor Estağfirullah Ve yine Şimdi hafız ya, her gece mutlaka Kur'an okurmuş, teheccüd kaçırmaz, hatip kaçırmaz, cüz kaçırmaz, ikindinin sünnetini kaçırmamış hiç. Ben efendi hazretlerinden dinledim, sonra bir andadan gördüm, yağmur duası yapılacak dediler ki, ikindinin sünnetini hiç kaçırmayan varsa çıksın o dua yapsın, o kadar alim, zayi, tabi, tabi'in, teme bir kişi çıkamadı yani bir kere kaçırmış olabilir ikindinin sünneti, gayri bölgede kere, haccat çıktı. Yani haccat ama kezzat değil yani, yalancı değil yani adam. Adama kezzat kaçırmamış yani, böyle bir çiz. Böyle bir şey tahir yazmamış yani. İkildinin sünnetini hiç kaçırmamış. ne bir adam. Efendim ayetlere takar kafayı, hemen tefsirli uğraşır. Ama alimleri kabul eder ha. Alimleri kabul eder. Hafızlara çok hürmeti var. Yani şimdiki zalimlerden çok iyi canım. Şimdikilerden k***** <gülüyor> değil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 Ölmeden evvel Yahudi, Hristiyan her İsa'ya inanacak diyor. Şimdi bu ayet okudu, tabi hafız adam, alim adam, hatip adam, Arap edebiyatında bir numara, fesat ve belanatta zirveye ulaşmış. Cemheratu hutabil Arap, yani Arap hutbelerinin bir antiklopedisi vardır, Arapça bir eserdir. Burada onun hutbesi hemen hemen işte Hz. falan sonra hatiplikte birinci geldi. Ve edebiyatta yani eşsiz edebiyatı var, hala ders okutuluyor. Öyle bir hatiptir yani. Efendim, lafına laf yetişmez yani ha. Dediler ki sen Hz. Ömer'in adalet dönemine yetiştin, niye Ömer gibi adaletli olmuyorsun da milleti kesiyorsun? Ne dedi ama? Tefâzerû ete'ammerlekûm. Biz bu Zer gibi olun, ben de Ömer gibi olayım. <gülüyor> Hadi bakalım şimdi, karşısından konuşamıyorsun. E, Ebu Zer dedi dünyaya karışmaz bir şey yok bir hırka bir lokma Hz. Ömer de öyle adam dedi siz eşkıya olmuşsun dedi Allah beni bu sallan etmiş dedi yahu keseceğim dedi herkesi <gülüyor> ahçak böyle adam yani kemâhîkûnn eyvellâ lîkûn siz nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz yani Allah da başınıza bir bela getirdi mi bunu da hak eden vardır demektedir Allah da Ebu Zer'in başına getirmedi hapçacıya döne bu döne evet en enallâhu melîkûl mûlûki Kulul mulukun wa nasiyye. Fe'in el ibad tauni jazumlu rahmeten. Ve in el ibad asuni jazumun ukubeten. Fe la teştebilû bi sem el mulûk, belki Bak bu çok dinlediğimiz yani, ne rivayet. Allah'ımız buyuruyor. Ben Allah'ım. Celle padişahlar padişahı. Bütün kralların Giderlerin, yöneticilerin ve hükumlardan, kalpleri ve perçemleri, alın saçları benim elimdedir Allah buyuruyor. Kullarım bana itaat lan başlarımdakileri onlara rahmet yaparım. Kullarım bana isyan lan başlarımdakilerin onlara bela yaparım. Başınızdaki yöneticilerin zulmünü anlatıp onları sövüp saymakla uğraşmayın. Çünkü faydasız olur. Ne yapın?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 Sanayi itaatkar edecek. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi sen mekandan münezzehsin. Ezger yüzünde kalmış kullanılır. Bizden razı olsun değil misin? Biz buna ne alamet bulabiliriz? <gülüyor> Mevla da buyurdu ki izesle ahvelte ala ibadihi hiyarehum fe ve alametur <gülüyor> uzvay. Başınıza iyileri geçirirsem anlayın ki sizden razıyım.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 Diyecek o da inandım diyecek öle gebericek inanma fayda vermiyor çünkü gördü adam bunu sen duyamazsın dedi yani hactaca bu manevi bir şeydir melekten sopayı yer o anda inanır dedi sen onu sen ne bileceksin Yahudiye diye de ölüm meleği gelir darbeyi indirir ve ona der ki sen öldürdüm zannediyorsun ya o insa Allah'a söylüyor o göklere kalktı sen öldürmedin ha o da iman ettim dede böylece efendim geberi gider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 aslında ünlü ü Selem'e validemizden öğrenmiş, Efendimiz'in hanımından öğrenmiş bu tefsiri. Fakat şi, Hacca'cı kızdırıyım diye dedi Muhammed ibn-i Hanefi'yi yeten öğrendik. <gülüyor> Muhammed ibn-i Hanefi Hz. Ali'nin oğlu, Hazreti Hüseyin'in kardeşi. Yani onlar Emeviler zıt ya Hazreti Ali'nin soyuna, o şimdi dedi bu manayı nereden öğrendi? Aslında Hanefi'den e öğrenmiş de, dedi kızdırıyım diye dedim ki Muhammed ibn-i Hanefi'yi yeten Dedim baktım ne yapacak, dedi ki, kaynağından almışsın ilmi dedi. <gülüyor> Biliyor o Haccak zalim ama kafir değil yahu. Haccak dedi, dediler ya, <gülüyor> durumun ne merkezde? Dedi, cehennemin tam merkezinde dedi. <gülüyor> Fakat dedi, her öldürüldüğüme bir kere öldürüldüm, bu son öldürdüğüme iki kere öldürüldüm. Efendim Hazreti çok anlatırdı bunu. O son öldürdüğü gemide Said İbni Cübeyli. Said İbni Cübeyli iki kere öldürdüler beni dedi. Burada ne anlıyorsunuz? He? İmanlı ölmeseydi? He? Ceza verirler öyle her öldürdüğüne bir öldürmeye? Yani çünkü ne, imanlı adam ne kadar günah olsa çıkıp cennete gidiyor mu? E gidiyor da. En büyük günah günahlar adamı kafir ediyor mu? İnkar etmediçe kafir? Olmaz. onun için yani demek cezasını veriyorlar. Ama kafir olsa hiç böyle emredi kalacağı için konu olmaz değil mi? Evet. Haccaç bu. Ondan sonra Kur'an'la çok meşgul olurdu. Şimdi Yahya İbni Yağmur vardır. da büyüklerden tabiinden olacak. O da Şimdi haber yolladı. Dedi ki sen dedi duyduğuma göre Hasan Ülseyin Resulullah'ın zürriyetindendir diyor musun? E dedi diyorum. Diyorsun ama dedi. Bunların dedi babası dayanmıyor da Resulullah. Kimden geliyorlar? Fatıma. Anamızdan geliyorlar. Dedi zürriyet dedi babadan gelir. Yani zürriyet kadından gelmez ki dedi. Yani Hazreti Ali'nin zürriyetidir diyebilirsin. Ama Resulullah'ın zürriyetidir diyemezsin çünkü dedi e, Fatıma'dan geliyorlar kızından yani nesep, soy nereden sabit olur? Oğul'dan gider. Kızdan gelene nasıl zübih edildir dersin? Zaten de tabi Hz Ali'nin soyuna da küçük ya bu emeviler. Yahya'dan Yağmur Hazretleri çağırırlar. Sonra Musa Kazım Hazretleri de 12 imamdandır. Onunla da bir mücadelesi oldu. Dedi ki Neye dayanarak böyle söylüyorsun? O da dedi ki Kur'an'a dayanarak dedi. Duğara dayanarak değil herhalde. Bu sefer dedi ki ulan ben iyi Kur'an'ı bilen var dedi ya? Yüzmüşüm dedi ağız. Beni bir ayet görmedi. Dedi ki durur mu sen? Her şey seni mi görmen lazım? Ben sana bir ayet okuyayım dedi. Hemen çıksın beydem. Ne oldu? Es-sa'lu'yla ve Şerhleri roman çok doğru o mana verdin dedi. Ha bu ayet. Hatta bu da doğru ayet falan okudum bu mana verdi mi kabul eder. Yani kesmesin aslan yani. Dedi ki bak burada dururum dururum dedi. Tamam dedi kabul ettim dedi. Hasan şey dedi züriyetinden Resulullah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, İsa aleyhisselam nasıl İbrahim aleyhisselam'ın zuriyet oldu Anasıyla. Babası yok ki. Hah. Yani tabii ki zalimlik huyları var, değişik huyları var fakat Kur'an'a hürmetliği, tefsir ilme hürmetliği, hafızlara hürmetliği ve ikramı hediyeleri, bahşişleri çokmuş. Velakim böyle de bir afet adam yani. Efendim ne yaptı? Sahabe-i bir cemaate yani birçoklarına ihanet ettiği eziyet ettiği, işkence ettiği, bunlardan bir tanesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi Hazreti Enes 10 sene hizmet etmiş Hazreti Enes efendim, Abdullah bin Ömer vardı, Hazreti Ömer'in oğlu büyükse ki Abdullah bin Ömer'e de zehirli bir e, hançerle böyle bir dokundurdu, vurdurdu. Onu da öyle şeylettirdi. Abvalnemi de şeylettirdi efendim. Tabii bütün bunlar Abdülmelik şeyh adına yazıldı emelleri e çünkü on, onların emiriydi, onların valisiydi, onların yetkilisiydi. Dolayısıyla efendim Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh ta vefatından evvel bu işlerden çok evvel bir adama dedi ki: "Lamitte hatta tudli fe taza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 O günün yenlik mu işteyin evvel Bak Hazreti Efendimiz nasıl söylüyor bunları? Tayeb Efendimiz'den de bunları tabii ki. Hep olmadan evvel söylenen şeyler aynıyla ile vakı olmuş. Yirmi veya yirmi küsür sene hükümdarlık yapacak dedi. Bu çıkınca. La enwili Allah maqseten illa tekbah. Bir günah bırakmayacak yapmadı. Hatta alemlerde Allah maqsetu waheedu ve bir günahla arasında dedi, kirli kapı olsa o kapıyla kırar onu da yapan dedi yani. Öyle bir şey bırakmaz. يَاقْدُ لُبِمَنْ اَطَاعُهُ مَنْ اَصَاهُ İtaat edenlerin hatırına kim karşı geldiyse hepsini Yani ona kim itaat ediyorsa ondan hatır için iş yap. Ben senin adamını vereyim, şuna şöyle yap, tamam. Böyle bir zalim. Efendim. Sahabe-i kirama hakikaten eziyetleri oldu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 Yani giden <gülüyor> sağ dönmüyor <gülüyor> giden sağ dönmüyor <gülüyor> Abdullah el gönderdi Hz. Enes'e emir-ül mü'meniyle icabet et <gülüyor> etsin Hz. Enes de dedi ki Allah'ım alçak etsin aziz Allah'ın itaatıyla izzet bulan zelil de Allah'a isyan ederek alçak olandır. Bak, elçisine söylüyor ha. Sonra da e gidelim bakalım, ne diyor? Hacca'nın yanına geldiler. Dedi bizim konuşup beddua eden sen misin? Hz. Les ki Sana ulaşanların hepsini ben demiş değilim ama benim ne dediklerim devam hepsi de sana ulaşmış değil. <gülüyor> Korkmuyorsun dedim benden ya. Öldürüm seni dedi be. Dedi ki zaten senin beni öldüreceğine inansaydın sana ibadet etmem gerekirdi. Çünkü öldüren dirilten ancak Allah Celle Celaluhu. Ecelin senin elindeyse de yine kim öldürüyor? Allah. Sen öldürmüyorsun ki. Rabbiyen ne diyor? Hey, hey, hey ha ben inansam ki bu <gülüyor> durabilir o zaman seni ilah diye tatmam lazım sana ne doğru laf görüyor musun Resulullah'ın öncesi <gülüyor> evet sen dedi <gülüyor> Allah'a işan ediyorsun Resulullah'ın sünnetine karşı geliyorsun Allah'ın düşmanlarını unu tutuyorsun Allah'ın dostlarını alçak ediyorsun dedi bak seni çok fena yapar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Enes dedi yap bakalım hadi ne Dedi, sen niye güveniyorsun ya? Bu ne cesaret dedi, bir işe var. Hemen de anlar işi çözmeye çalış. <gülüyor> dedi ki, bir şey var dedi, senin arkanın dedi, benim arkanın. Ne var? Ben Resulullah'tan bir dua öğrendim. Men bi kull sabah lem yekun yehadin aleyhsemi Her sabah bu duayı okuyana kimse bir şey yapamaz. Kralmış, şuymuş, buymuş, haccaçmış,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 her gün tozacını arttırıyor, tozacını arttırıyor. Hiçbir şey olmuyor. <gülüyor> Ve ölecek. <gülüyor> Mübarek anladı, dedi ki Bak dedi Bir dua var dedi, ben onu okuyorum, zehir vehir işlemiyorlar dedi. Sen deri bacına zehir katma yani, sana da yapıyorsun. Zehir <gülüyor> al, şu an bu al. Uğraşmadık. He. Hacat bir seferdi. O duayı bana da öğretsene. <gülüyor> Hatçacın itikadı var yani. ha. Demek ki ne duasıymış. Öldüreyim de duan bozulsun falan. Öyle diyor yani. Adam da imam mı? Adam diyor ki. Dedi ki bu ne duaymış ya. Şimdi Resulullah'ın da hizmetçisi ya. Dedi ki mutlaka Resulullah'tan aldı bir şey bu dedi. şimdi. Dedi ki. O duayı bana öğretsene. Hazreti Enes dedi ki. Ben yaşadığım... Sen de hayattayken kimseye öğretmekten Allah'a sığdır. Neden? Birisi sana zorlarsın, başkasından alırsın o duayı. Seni yaşamanı istemiyorum dedi. Onun için Hatçak dedi ki salın bunu gitsin dedi. Etrafındakiler böyle şaşırdı kaldı. Hazretleri çıkınca dediler ya sen pire için yorgan yakan adamsın adam sana hiçbir şey yapmadan adamı öldürüyordu bu sana ne kadar hakaret etti hiçbir şey yapmadın ne istedin haccaş dedi ki iki omuzunda dedi ağızlarını açmış bana saldıracak iki büyük aslan var böyle duruyorlar gel de bir şey yap dokun hazreti enes radıyallahu anh sonra vefatına yakın efendi Hazretimiz bunu çok anlattı Vefatına yakın o da yanındaki hizmetçisine dedi ki: "Ben de bir dua var Resulullah'tan emanet. Haccacı şeyrinden kimseye öğretmedim ama ölürsen benimle gitmesin." <gülüyor> ölürsen benimle gitmesin bu duayı sana öğretiyim dedi. Bu meşhur duamız. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur <gülüyor> ma ismihi fil ardı la fis ve huves alim. Bir şey istemez. Allah'ın izniyle 3 kere sabah 3 kere akşam okulunca Hz. Osman'dan rivaat Osman ibn Erban vardı o da Hz. Osman'dan bunu duymuş o da felci olmuş bu hadisi rivayet ettik çirmizide hadisi dinleyenler şimdi ona bakıyorlar adama dedi ki ne bakıyorsun dedi bana yani adam bak yemek istiyor ki sen bu duayı biliyordun da niye felci oldun yani rivayet eden ravi felci o da bak dinleyendi tabii şaşkın bakınca dedi vallahi ben Osman'a iftira etmedim Hazreti Osman'dan işittim. Hazreti Osman da Resulullah'a iftira etmez haşa. O da Resulullah'tan işittir. Resulullah kimden alıyor biliyorsunuz? Allah'tan alıyor. Gelgelelim alıyor. Kim bu duayı? Efendim e, okursa ben menkale. hine yusbihu sabaha girdiği vakit. Bismillahirrahmanirrahim. Selâ <gülüyor> temerrât, üç kere. Lentusun muhüccetü velâ. Hatta yümsiye. Akşama kadar ani bir bela gelmez. Tabi, zelzeleyeceği celze, şuna da hepsine faydası var. Akşam kursa da sabaha kadar ani bir bela gelmez. Ancak akşamdan sabahın hududunu biliyorsunuz değil mi? Sabah ne zaman oluyor? Seher vakti, seher vaktini sormuş da bir kardeşimiz. Seher vakti ne zamandır biliyor musun?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 Oha! Beşten ala kadar dünya yıkılır. Yani sen sabahın başında, akşamın başında okuyacaksın. Neden? Ben ne diyorum iki senelik karantisi var. Efendim bir e, bulaşık makinesi. İki buçuk sene sonra götürsen ne yaparlar? Garanti süresi geçmiş. E sen şimdi <gülüyor> sabah insaktan beraber akşamın garanti süresi bitiyor. Sen ondan sonra beş saat sonra uyanacaksın, okuyacaksın. Kim bekler seni?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 Öyle bir iş gelir başına ki aklını bile umudursun, bu ayrı bir şey. Ama aklın başındayken oku da en azından okuduğun gün garantiye gir, Allah'ın izniyle. Şimdi dua kitabımızın neresinde? Yeni kitaptan söylüyorum, 188, 189'da bu anlattıklarım var. 190'nın başındaki bir buçuk satır, yeni dua kitabında. 190. sayfanın başında Bismillahirrahmanirrahim. Şurası şu kadar. Kaç kere okunacak? Üçer kere sabah akşam inşallah devam edenler alalım. Ne kadar hasta, yorgun, şu bu yolcu olsak bunu bırakmayalım. Efendilerimizin korkanlara, yola çıkanlara, işte dua isteyenlere tavsiye ettiği bir duadır. Yani mutlaka bunu okuyun en azından. Daha çok dualar var. Allah Teala hepsini nasip eder inşallah. Efendim, neticede haccar tabii ki herkes gibi öldü, öldü Vasıt diye bir şehir kurmuştu Basra ile Tühüfa arasında, kendi kurmuştu orayı Vasıt şehrinde, öldü, dedi ki ulan benim mezarımı bırakmazlar, eşerler de benim parçalarla kuşak arkaya gelme derler dedi, onun için tağın başına gömdürdü, üstünden de su saldırdı ırmak böyle bir şelale gibi o <gülüyor> Rahat kalayım dedi ama Hakikaten milleti çok şey etti Kırdı geçirdi ya efendim Öldü gitti O ölünce İbrahim Nesai Hazretleri İmam-ı Azam'ın Hocasıdır o duyar duymaz Sevincinden ağlamaya başladı Elhamdülillah Ne İbni Abdülaziz Hazretleri Medine valisiydi onu azlettiler bunun yüzünden Bundan mutalaşmıştı Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri hemen şükür seycesine yaptı Hacca çölmüştü önce Hasan-ı Basri Hazretleri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 Halbuki o eller Allah yolunda bir kere terlemedi. Allah Allah. Yani at, atar dizgin vururken adamın ter, eli terler ya, dizgin elinde, o çöllerde. Yani çok atlere katıldı, çok işler yaptı ama sana basit ediyor. Vallahi diyor eli bir at dizgininde Allah yolunda bir kere terlemedi. Ya ne yaptı? Efendim nefsi için işte böyle, taraf kirlik için.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 Onun için herkese cuma cumaya mecbur olduğunda bu da lafını dinletmek isteyince bu idareciler ne yapacak şimdi? <gülüyor> Hutbedin bütün hepsini dökecek. <gülüyor> e çünkü bu hutbeden dolayı ne yapıyor? Efendim oturuyor adam. Hutbede konuşma yok. Hutbede işaret yok. Hutbede çıt yok. Ulan hazır bulmuşu hutbede diyor girişiyor mevzulara. Bu emevi halifeler hep böyle yaptı. Mervan da öyle yapar bir kere. Ebu Said el Hudri ademo Medine'de bayram namazından efendim evden hutbe çıkmak istedi. <gülüyor> hutbe bayram namazında ne zaman? <gülüyor> Namazdan sonra. O niye öyle istedi. Namazı kıldırdın mı dedi? Hepçi çıkar. Beri git dedi, neler dedi? O da bu ya. Sahabe de var. Ebu Said el Hudri dedi ki: "Ben de ne hutbeyi dedi öne aldım dedi." Ebu Said el Hudri Kahtar adıyolla. Dedi bu Resulullah'ın sünnetine muhaliftir. Efendim önce namaz. Dedi ki sen çok konuşma. Efendim her para polis dolu. Adam başı bir polis dikmiş berman. Ebu Seyyid'in Hücre'ye baktı ki tehlike var. Oturdu mübarek. Şimdi doğruyu söyledi mi? Söyledi. E elinden gücü yetti mi? Yetmedi. Allah ne buyuruyor? Ne kurul kurmam var lan. İlektedeydim. Sen ilahiyetteysen sapıdanın şaşırması sana zarar vermez. Ama bu ayeti iyi lazım. Kalktı orada tebliğini yaptı mı? Sünnet budur dedi mi? E dedi, ee bütünü ne yaptın? Her taraf polis olmuş. Mervanın şurtası. Ne yapacak? İşte sahabenin başına böyle işler. Geldi. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz'e ne de dediler? Yahu bir imam var başımızda. Fitnenin biri. Ne yapacağız? Uyalım mı uyumayalım? E buyurdu ki e ee, Resulullah ne buyurdu? Salli'u halfe kulli beri ve İyi kötü her herkesin arkasında kılın. Hacca imam oluyordu. Ne kadar sahabe tahirin haccacın arkasında uyuyor muydu, uymuyor muydu? E, Uyuyordu. Çünkü eri sünnet itikadında, çünkü Resulullah'ın buyruğunda ne var? İyi kötü her imamın arkasında kılın. Ve caidu ma'kulli beri İyi kötü her emirin beraberinde cihada Gidin. Çünkü bunlar umumi işlerdir, bunlarda İslami kelimesini bölmemek lazım. Tabi Allah bu ederse, Allah başımızdan defetsin ayrı deva. Ebu Yezîd el Ensari, Ebu Halid ibn Zeyd, Ebu Eyyûm el Ensari Hazretleri. Bu zat kimin ordusuyla geldi İstanbul'a? Yezid'in ordusuyla. Ama neden Rasulullah ne buyuruyor Bukhâra hadisinde? İyi de kötü de olsa her emir ile cihata çıkar. Eyüp Sultan Hazretleri kiminle cihata geldi? Rumlarla Bizans'tan cihata geldi. Yolda şehrit oldu. Onun için tabi bayram namazı, cuma namazı, cihat meseleleri bütün toplumu efendim e, ilgilendirdiğinde bu konularda bölünmeye istamiyet e, izin vermemişti. Dolayısıyla efendim Ebu Said gibi sahabe çıkma imkanı bulamadı, tehlike olacak diye durdu. Bunun gibi yani Efendim Haccaç da Bir gün çıktı ee, Hutbeye Şamlıları met etti Iraklıları zemm etti. Akşamı etti Akşamı etti yahu Ondan sonra Müezzine dedi ki Ezan okudu dedi Bir ezan Cuma'yı kıldırdı Bir ezan da ikinciyi kıldırdı Bir ezan da akşamı kıldırdı e, Yapar ya Haccaç Açaktır halim. Ondan sonra hiç orada bu kadar sahabe var, bu kadar insanlar var kimse çıkıp da bir şey diyemedi. Ne yapacak? İşte onun için Basri Hazretleri buyuruyor ki yahu minbere çıkar. Dır dır, dır dır konuşur. Namazı geçirir. Şimdi bile ha bu şey varmış işte Şerçekli Yeşil. Şerif Erdin anlatırlar benim büyüklerimiz, babamlar vesaire, tanıyanlar da varmış, şu et yemez varmış şeyde. Duydunuz mu onu? Muhit, Muhit adı et yemez. Şu sahilde. Orada bu camide o vaaz ederdi. Hutbe, kar erkek karışık e, cumada otururlar. Bütün millet. Ya, herkes de gitmiş oraya, eskilere soruyorum hepsi, çok hatip. Gitmiş orada, cuma geçermiş. Yani ikinde olurmuş, hala hutbede. Yani bu millet... Hadi 40 tane cahil var. Her yerde cahil var. Huzit onun diyor. Bir tanecik bilemiyorum diyor ya. İkindi oldu ya. Lahutpesin kardeşim. Yani anlayabiliyor musunuz? Hiçbir Hiç mi korkmuyorsunuz? Millet kaptı, gitmiyor. Yani bu zamanda böyle her demten cahillik. Siriye çibiş. O zaman da tabii hali insanlar var ama ne yapacak? Bak ne diyor Hasan el Basri. Fe'ka Allah ve tahtu 100 elbin evi زيدون. Allah var <gülüyor> celle celaluhu. Allah'tan korkma. Emrinin altında 100 bin veya daha fazla ordusu var. Ya billahi kullu kâle s-salâyi ur-racûl Birisi diyemiyor ki eyyadan namaz geçiyor. Birisi diyemiyor diyor Hasan-ı Babsazlere. Fümme kâle hâsen Heyhâte vallâh hâle dûne dâlike seyhû u-as-sor Bu kılıçla kamçı var ya diyor, bu kılıçla kamçı Milletin ödülü koparttı diyor. Tabii ki allah teala da bu gibi durumlarda kendinizi tehlikeye atın buyuruyor mu? Buyurmuyor. E çünkü adam bilmiyor mu? He? Adam bilmiyor mu Cuma'nın zatini? Adam bilmiyor mu ikiliğin geçtiğini? Adam biliyor. Bire bile bunu yapıyor. Niye? E sen çık bir şeyle bakayım. Öldürtecek. E tabii ki e, bu kadar sıkıntılı zamanlara kaldılar. Huzeyfer radıyallahu anh, Danrivaat Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem La ebbe gili nûminen zille Bir Müslüman kendisini alçak etmesi yakışmaz.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 Tabii ki El-Fıravun'un malına ufak bir misnel Nur Selim. Gücü yetmeyen beladan kaçmak bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. İbrahim Hasan da muhacir. Bütün peygamberler muhacir. Hadis, "Sigmak nereden geliyor zaten? Gücün yetmeyeceği şeyden kaçmak mı ağızma geliyor?" Abu Zaid el-Gudri'nin rivayeti. He bak bu, sakin. bu hadis de sahih. Gerince hadis Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, İbn Mace, bu hadisi de İbn Mace, Ahmed bin Hanbel ne kadar sağlam hadis. İyi dinlerseniz güzel bir mana var. İnna Allaha leşhadte yevmel kıyame hatta kula ma men akdirayet menkaba en cunkara Allah bir kuluna kıyamet günü soracak bize de soracak mı soracak ne soracak İçki içenleri gördün niye içtin Kumar oynanıyordu niye yasakladı Zina ediyordu niye eğleniyordun Mesela hepimize soracak mı onların e, soracak E ne yapacağız şimdi Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kul böyle durup kalacak. Ama fe ilâ Allahu allâhu abden hüccetehû Allah o kulunu kurtarmak isteyince ona bir delili yani cevap vereceği bir hüccet öğretecek. İçini atacak. Ne diyecek? قال ya رَبُّ وَا جَوْتُكَ وَا فَرِبْتُ مِنَ İnsanlardan korktum, senin de affını umdum. Yani insanlardan korktum, insanların affı yoktu. Ama senin aklın <gülüyor> Allah diyor, kuluna böyle öğretirse, kul yakayı kurtaracak. Ha bu demek değil ki vaaz edilmesin, iyilik evlenilmesin, kötülüklerine. Bu ne demek? Bu şu demek, yani geçen bir arkadaş bir geldi, her tarafı şişmiş, ara sokmuştu. Ulan ne oldu sana? Ya dedi bir daldım bir meyhanenin birine dedi, kapatın lan, mapatın lan, bir dövdüler dedi, ha böyle şişti. E şimdi böyle bir şey var mı? E sen şey adama gidip de helal haram de yeter, bir derece. Şimdi gidiyorsun k***dun lan burayı falan. E yersin de bu sopayı e, ama Allah için yedin tamam Allah için yedin. şey demiyorum da bana niye gelip demiyorsun ki ne halim var? Bak. bak sen de bana gelin o zaman. Ben sana böyle bir vaaz etmedim ya. Ben sana böyle bir vaaz etmedim ya. Şimdi gir plaja efendim milletin tam mı böyle bir şey ya? Ya zaten tıklaklar gamı var adam açmış. E ne yapacağız sizin senin da gücün var mı? Ha. Belediye reisi olursun da başka. E şimdi şunu da istiyorum, senin böyle bir gücün varsa bunu uygularsın değil mi? Uygularsın. Ama sen müfettiş bir vatandaşsın. Elinde bir gücün yok. Ancak ne dersin? Allah böyle buyurdu, Nasönü şöyle buyurdu. Helal var, haram var, cennet var, cennet var. Bunu anlatırsın. Anlatırsın ama senin yaptırım gücün var mı? Yok yaptırım gücün olmadığın yerde de, kalkıp da bir olay çıkartma, İslamiyetin müsaadesi var mı?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 Yetkin varsa orada işlem yapabilirsin. Ama karışamayacağın insanlara müdahale ettiğin takdirde bir olay çıkacak. Kavga gürürtü çıkacaksa buna İslamiyet sana böyle bir zorunluluk getirme. Efendim ne yapsın münkar göre? El ile müdahale etsin. O imkan zamanında. Elle müdahale durumu olmazsa Febih İsa'nın diliyle Söylesin. Febih fe Kalbi. Onu da yapamayacağı durum olur değil mi?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 آمين سبحان ما علمنا منهما لم نعلم آمين. ونعوذ بك من الشريك الإعادل عاجل ما علمنا منهما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضافة علاك ورشدا اللهم ربنا أتنا منك رحمتنا وإي لنا من أمرنا رشدا آمين. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا وفلنا لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. فالحمد لله رب العالمين